Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, ne konuşuyoruz? Ne konuşuyor Avrupa? Ee, Avrupa, Rusya'yı konuşmaya devam ediyor. Ama bu arada şey söyleyelim, e, Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ilerlerken... Bir yandan zaman da geçiyor Fransa'da seçimler yaklaşıyor Nisan ayında seçimler var Fransa'da bir yandan Fransa kendi gündeminde konuşuyor onu önümüzdeki haftalarda aktaracağım ama yine yoğun olarak gündem tabii ki farklı açılardan Rusya Ukrayna meselesi. Savaş. Evet savaş meselesi. Ee, şeyle başlayalım yani hepimizin bildiği pazartesi akşamı gazeteci Marina e, Osanikova'nın e, Rus te devlet televizyonunda e, haber sunulurken arka plana elinde bir dövizle çıkması meselesinden bahsedelim e, bu dövizde e, işte İngilizce savaşa hayır Rusça'da inanmayın size yalan söylüyorlar e, yazıyordu e, bu e, bir e, bu Muhabirin bir gazetecinin son derece görünür bir tepkisi. Ama aynı zamanda bunun arkasında haberlere baktığımızda görüyoruz ki Rus medyasında ki rahatsızın görünen yüzü sadece. Bunu şu nedenle söylüyorum. Bu haber ortaya çıktıktan sonra Rus gazetecilerin istifaları ya da tatile çıkmaları programların tatile çıkarılması yönünde haberler e, gelmeye başladı. Örneğin e, bu şey e, protestonun yapıldığı Kanal 1'in Avrupa muhabiri Zanna Agalokova işinden ayrıldı. Ya da rakibi NTV televizyonundan iki çok deneyimli ve bilinen gazeteci istifa ettiler. Russia Today'den istifa edenler var. Hani bunların bir kısmı bilinen kamuoyu tarafından, Rus halkı tarafından bilinen isimler ama onların yanı sıra da istifa eden pek çok insan olduğu söyleniyor. Ve üstelik sadece değil işte ülkenin en ünlü talk show programlarından birini sunan İvan Urgant e, Instagram'da korku yani siyah bir zemin üzerine e, korku ve acı savaşı hayır yazmış mesela e, onun programı da ve, ve programını bırakmış sonra işte tatile çıktı ve döneceği yönünde açıklamalar var e, ama hani belli ki Kurumların kapatmakta zorlandığı, örtmekte zorlandığı bir takım istifalar ve gazetecilerin direnişi var Rusya'da ciddi bir şekilde. Bunu söyleyebiliriz. Novaya Gazete, Rusya'daki tek kalan çok nadir... Muhalif gazetelerden birisinde bu Marina şeyiyle ilgili protestosuyla ilgili şöyle yazıyor bir yorumcu. Başına neler gelebileceğini biliyordu ama çocukları ömürleri boyunca anneleriyle gurur duyacak. Ben şahsen Ozanikova'yı kıskandım. Şahslıysam köşe yazılarımı belki yüz binlerce kişi okuyor ama onun haykırışını milyonlarca insan gördü. Ve üstelik gazete okuyor. Bu yüzden de en önemli hedef kitle olanlar, marine ortaya çıkana kadar yalnızca savaş canlısı sözler duyanlar, onun sayesinde savaş karşıtı bir ses işitmiş oldu. Siyasal yaşam normale döndüğünde ve devlet ciddi, cinneti sona erdiğinde Sanikova tarih kitaplarına geçecek. Çünkü kahramanların yeri. ...hep tarih kitaplarıdır diye yazılmış. Ee, ama ilginç bir ayrıntı. Bu muhalif gazete, Novaya Gazeta bu haberi verirken... ...yani böyle köşe yazıları... Hani muhalif köşe yazıları yayınlanmaya devam ediyor. Ama bu haberi verirken e, o dövizi e, görünmez kılmışlar herhalde. şey Bülürlemişler, blur, bu, bu, buğulu bir hale getirmişler. E, bu mesela haberi böyle eksi, Yani o fotoğrafı tam olarak vermemek medya çevrelerinde eleştirilmiş. Bazı gazeteciler eleştirmiş bunu e, mesela. Ki Novaya Gazeta'nın yayın yönetmeni de Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan iki gazeteciden birisi Dimitri Muratov eleştiriliyor. Ama buna karşılık Romanya'dan Libertatea gazetesinde şöyle bir yorum var. O bu o, yorumcu bu stratejiyi doğru buluyor ve diyor ki: "Burada uzun bir direniş için çelik gibi sinirleri olanlar kazanacak. Bizim Sovyet deneyiminden öğrendiğimiz bu diyor. E, tüm bunlar e, Rus medyasının farklı şekillerde mücadele ettiğini, direndiğini gösteriyor. Evet, e, yani sanatçılar da <gülüyor> bayağı kuvvetli gazeteciler başta olmak üzere pek çok önde gelen ismin de <gülüyor> direnişe geçtiklerini ve Cesur bir tavır sergilediklerini senin de belirttiğin gibi söyleyebiliriz. Bunların arasında da şimdi genellikle de kadınlar oluyor işin ilginç ve önemli tarafı. Rusya'nın en büyük dans yıldızlarından biri belki de birincisi sayılan Bolshoi'nin meşhur Bolshoi Bale Kumpanyası'nın yıldızı Prima Balerinası Olga da istifa etmiş. Bolsşöyden ayrılmış ve daha önce onu bilmiyorduk. Daha önce de telegramda bir şey mesaj vermiş. Bu savaşa ruhumun bütün lifleriyle, bütün hücreleriyle karşı, demiş. Önemli şeyler bunlar, evet. Evet, yani bir kısmı ülkede kalıp mücadele ediyor. Bir kısmı da ama ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Ee, televizyonluk kapatılan e, e, yönetmen Mikail Zigar ve sınır tanımayan gazeteciler genel sekreteri Le da bu ülkeyi terk edenlerle ilgili bir yazı kalem, kalemi almışlar. E, bayağı etkileyici sözleri var. Şöyle aktarayım. E, bugünlerde Rusya'da yaşanan göç. 1930'larda Almanya'dan gelen büyük göç dalgasıyla karşılaştırılabilir. Hitler'in politikalarını sorgulayanlar o zaman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Aralarında Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Marlene Dietrich, Thomas Mann ve binlerce isimsiz insan vardı. Onlar gibi Rus sürgünlerde bugün harap edilmiş vatanlarını terk ediyorlar. Uzun süredir... Özgürlük ve demokrasi uğruna verdikleri mücadele bugün artık kaybedildi demiş. Ve bu insanların evlerini, mülklerini, işlerini, geleceklerini, kimilerinin ailelerini ve arkadaşlarını kaybettiklerini söylüyor. Çünkü yani bu muhalifler Türkiye'den de biraz bildiğimiz bir mesele aslında aileleri ve arkadaşları tarafından da vatan haini ilan edilebiliyorlar. Ve işte şey e, lanetli bir hale e, gelebiliyorlar ve dolayısıyla bunlar ülkelerini terk etmek zorunda e, kalıyorlar diyor. Yani biraz şey karanlık bir yazı. E, şey demiş en azından bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünüyorlar. E, ama en azından yıllar belki de on yıllar boyunca süreceği açık. E, o nedenle de e, Avrupa'ya e, işte bu Rusya'dan gelen e, sürgünleri de kabul etmesi çağrısında bulunuyorlar e, bu yazıda. Onu e, ifade etmekte önemli. Bir de şeyler var. E, siz de bahsediyorsunuz askerler mesela ön cephede savaşan askerler ve onların arasında da e, bu savaşa inanmayanlar var. Mesela Danimarka'da Politiken gazetesinde işte e, put e, Rusya için savaş, Rusya ve Belarus için e, savaşmak istemeyenlere de hani özel bir yasayla, özel düzenlemelerle e, Avrupa'da işte yer açılması gerektiğini, onların da kabul edilmesi gerektiği yönünde yorumlar var. Evet, bu göç meselesi de hayati önem taşıyor. Onun... Mesela bazı şeylerden medyada bahsedilmiyor. işte Gerek göç meselesi özellikle Orta Doğu'dan Afganistan'dan ve diğer yerlerden yapılan göçler hiçbir zaman ön plana çıkmadığı gibi. Şimdi mesela bu Yemen iki büyük savaş var ve Yemen'deki bombardıman yedi senedir devam etmekte olan ve 16 milyon insana kadar uzanan korkunç sonuçları olan bir şey ondan da hiç bahsedildiğini duymuyoruz. Görüntülerde bakılır gibi değil. Ama bu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin ve istilasının sonucundaki göçmen krizi özellikle son mesela UNICEF'in Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Kuruluşu'nun UNICEF kısaltılmışı özellikle söylediği bir şey var. Her saniye Hemen hemen her saniyede bir çocuk göçmen daha mülteci oluyormuş. Bu akıl almaz bir şey. Yani bir buçuk milyon çocuk halihazırda Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalmış. Rusya'nın bu üç hafta oldu şimdi e, işgali başlayalı. Ve total e, mülteci sayısı da üç milyonu geçti. Bunların yarısı çocuk. Bir buçuk milyon çocuk yollarda Çeşitli ülkelerde yerinden yurdundan bir daha da belki dönebilecek mi dönmeyecek mi bilinmiyor. Böyle bir faciadan bahsediyoruz yani. Evet, siz e, yarısı çocuk dediniz. E, yani farklı rakamlar var. Yani Birleşmiş Milletler'in verdiği toplam rakamda yani sayının toplam sayının 4 milyona e, yani Ukraynalı mülteci sayısının e, 4 milyona e, ulaştığı yönünde e, ve bunların çoğu da işte komşu ülkeler. Polonya, Moldova, Romanya gibi ülkelerde, Macaristan gibi ülkelerde, oradan Avrupa'nın diğer ülkelerine de e, geçmeleri e, bekleniyor. E, şeye dönelim, e, Rusya'ya dönelim. E, Rusya'da e, şeyden bahsettim. E, bir yandan işte karşı çıkan gazetecilerden e, siz işte protesto edip. E, işini bırakan sanatçılardan bahsettiniz ama bir yandan da Putin yanlısı ya da Rus hükümetinin yönetiminin kontrolündeki medya yayınlarına devam ediyor. Onlar açısından resim nasıl görünüyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. Önce şey söyleyeyim. Bir yandan yaptırımlar var. Yaptırımlardan bahsedeceğim. Pek çok Batılı şirket ayrılıyor. Yani örneğin sadece McDonald's değil. Aynı zamanda işte bir Rusların işte bilgisayara erişimini engelleyecek işte bilgisayar şirket hani Batı menşeli e, ürünlere ulaşımının da engelleyecek şekilde pek çok e, Batılı şirket e, Rusya'dan çekiliyor ya da oradaki orayla ticaretini bitiriyor peki bunlar e, Rusya'dan nasıl görünüyor Rusya medyası nasıl aktarıyor ona bakalım e, hükümete yakın Izvestia gazetesinden bir yorum e, aktarayım size e şöyle diyor yorumcu deneyimler gösteriyor ki ülkeden bir batılı marka çekildiğinde yerini hemen daha iyisi değilse bile daha kötü olmayan bir başka şirket alır. Piyasada kurallar böyle işler batılı ülkelerin ticareti uzun süredir mallarla değil sat markalarlaydı yani malları ekseriyetle zaten Asya menşeliydi. Dolayısıyla sadece markalarla ticaret yaptığını düşündüğümüzde işler iyice absürt bir hal alıyor. Mevcut yaptırımlar kapsamları ve iyi düşünülmemişlikleri bakımından etkileyici. Bunlardan bu yaptırımlardan öncelikle batılı şirketler mustarip oluyor. Bir örnek Visa ve Mastercard artık Rus bankalarıyla iş yapmıyor. Onların yerini hemen... Çinli Union Pay alıyor şeklinde ee, yani Rusya ekonomisi acımadı ki e, tarzında e, bir yorum var Rusya medyasında ama dediğim gibi yani aslında e, bu Rus şirketlerin çekilmesi ticaretin durmasının e, Rusya'da e, halkı cezalandırdığı e, işte İlerisi için çok önemli görülen işte demokrasi yanlısı güçleri cezalandırdığı ve onları zayıflattığı, onların dünya ile ilişkilerini kestiği ve bunun böyle yapılmaması gerektiği yönünde de çok sayıda yazı var Avrupa medyasında. Evet. Ee, Burada şeyi de aktarayım ee, Bulgaristan'da bu yaptırımlar konusunda pardon Bulgaristan dedim Britanya'da yaptırımlar konusunda önemli bir karar aldı. Yedi Rus e, oligarka yaptırım uyguladı. Bunların arasında meşhur Chelsea futbol takımının sahibi e, Roman Abramovich de var. E, Abramovich'in Rusya'da demir çelik e, üretimi ve madenciliği yapan şirketleri varmış ve bu şirketlerle işte Rus ordusuna tank üretimi için çelik sağladığı ve işte Kremlin'den özel tavizleri olduğu ve dolayısıyla Ukrayna'nın işte egemenliğinin özgürlüğünün altının oyulmasına tehdit edilmesinin sürecinin bir parçası olduğu için bu yaptırımların Abramovic için uygulandığını açıkladı e, bu, Britanya hükümeti. Tabii Chelsea futbol takımı önemli. E, i̇şte onun maçları sürecek işte taraftarların etkilenmemesi için bir takım tedbirler alınıyor. E, ama toplamda 18 oligark için karar alınmış durumda Britanya tarafından. İşçi Partisi bu kararların doğru ama geç olduğunu söylüyor. Ama şeyde aktarmak istedim özellikle burada e, bir takım insanlar şey diyor ya işte hani birisinin malına mülküne siz bir anda hani el koyuyor gibi oluyorsunuz burada gerçi el konulmuyor sadece e, malları donduruluyor yani onlar üzerinden işlem yapamıyorlar. Ee, ama işte bunun hani kapitalizmin en temel e, ilkelerine e, aykırı olduğu şeklinde de yorumlar yapılıyor. Financial Times gazetesinde de böyle bir yorum çıkmış. Ee, başlığı biz Eurotopics'te şey olarak vermiştik. Süper zenginlerin de hakları var e, şeklinde bir yorum yapmış Financial Times. Şöyle deniyor baş yazda. Parlamentoda hızla kabul edilen yasa tasarısı hükümetin yaptırım uygulamasını kolaylaştırıyor ve bunlara karşı çıkmayı da zorlaştırıyor. Peki Putin'in insanlık dışı savaş makinesini finanse edebilecek olanlara karşı artık hızlı ve sert bir şekilde harekete geçilmesi gerektiği doğru. Fakat bu süreçte hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasına özen gösterilmeli. Yıllar boyunca kollarınızı açtığınız bir kişiye birdenbire devlet düşmanı ilan edebilecek bir kararname çıkarıyorsunuz ama bu kararname için kontrol mekanizmaları da olmalı şeklinde bir yorum. Financial Times yaptırım kararını bu açıdan eleştirmiş. Öte yandan Guardian gazetesinin de Britanya hükümetine bir eleştirisi var. O da şunu söylüyor. Boris Johnson bir yandan işte e, Rusya'dan işte ham petrol, doğalgaz e, alma yönündeki anlaşmaları iptal ediyor ama bir yandan da Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya ikna etmeye uğraşıyor. Guardian bunun yanlış bir strateji olduğunu söylüyor. Diyor ki Suudi Arabistan'da korkunç bir rejim var. Büyük Britanya yaptırımları Putin'in çıkardığı savaşa karşı verilecek doğru yanıt olarak görüyorsa bunun bedelini kendisi ödemeli. Bir diktatöre karşı çıkmak başka bir diktatöre hoş görünmeyi gerektirmemeli diyor. Yani bir şeyin yerine başka bir şey koyarken neyi koyduğumuza dikkat edelim diyor Guardian gazetesinde. Yani bu pardon bir şey ilave edeyim yani yalnız yanlış filan stratejik açıdan yanlış filan değil yeryüzünün en büyük e, ahlak dışı ahlaksızca hareketi de oluyor bir yandan e, yani Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yedi seneden beri devam etmekte olan e, Yemen savaşında petrolü a, e, vermezlerse Amerika Birleşik Devletleri destek vermezse başta olmak üzere petrolü arttırmam filan diyen Aynı zamanda da İstanbul'da merkezde kaşıkçı katledip cesedini de toz duman eden ve gömen bulunamayan bir rejimden bahsediyoruz. Ve Boris Johnson bunun üzerine gidiyor. şey 31 kişiyi de topluca idam eden, çoğunluğu Şii olan 31 kişi idam etmesinin üzerine gidiyor. Yani burada muazzam bir etik sorun var. Sadece stratejik değil. Bence bir yandan bir başka sorun da bu. Şimdi bu Abramovich ve oligarklar üzerinden, hani e, kapitalist ilişkiler içinden sorgulanmış ya, e, bunun bir başka yönü, e, işte küresel milyarderlerin mal varlığına el konulmalı mı diyorlar ama, e, Abramovich e, 1995'te, eski bir aslında, işte, komünist dönemin bürokratik fosil yakıt e, sektöründe kendi şirketini daha sonra, Sibtneft e, e, ismi alacak olan bir fosil yakıt şirketi kuruyor. 95'te 200 milyon dolara özelleştirmeyle almış. Nasıl bu arada e, tabii özel mülkiyet 2-3 senedir varken ülkede bu kadar parayı bulmuş. O bile tartışma konusu ama bu kadar alıyor. Putin geldiğinde 2005 yılında tekrar millileştirilmiş, ulusallaştırma yani devlet kontrolüne girmiş. 13 milyar dolara satmış. <gülüyor> Böyle oligark oluyor yani. Evet evet bir tabii yandan. canım yani 10 yıl içerisinde. ...Jonathan Pah son derece... ...ilginç bir şey yazmıştı. Komedyen... ...stand-up yapıyor ama... ...aynı zamanda da New York Times'a... ...sözlü olarak şeyler yapıyor. Editorial. Yani sözlü editorial... ...diye bir şey var böyle. Makale baş yazı gibi... Orada Londra'nın tamamen bir Londongrad diyor zaten ona Londra şehrinin oligarkların bulunduğu ve bütün paraların orada yatırıldığı devasa e, binalara filan yatırıldığı oligarklar tarafından ve buna bunca zaman hiç ses çıkartmadıkları kleptokratların bir numaralı merkezinin Londra olduğunu söyleyen ilginç bir şey vardı New York'ta. Al bundan bir hafta kadar önce yayınlanmış yani seyredilen bir dizisinde mesela. Evet, Guardian gazetesinde şey yönünde de yorumlar var. Yani işte Britanya Ekonomisi bütün bu Rus oligarkların paralarıyla büyüyor ve hani biz yıllardır bunlara kuca kaçan lar bizleriz ve hani Özdeş'in de söylediği gibi bu kucak kaçtığımız bunları kucak açarken hani hukukun üstünlüğü, bu paralar nasıl kazanıldı? E, bunlara hiç dikkat etmedik e, ve şimdi bu gündeme gelince a, ahlaki bir tutum e, takınıyoruz e, ve işte onların e, imajını şey yapıyoruz ya bunlar kötü insanlarmış diye şimdi ayıyoruz ve e, şeyler, e, yaptırımlar yapıyoruz, e, kararlar alıyoruz. Evet bu Britanya'da da işte daha muhalif diyeceğimiz medyada da e, oligarkların e, Britanya ekonomisindeki yeri e, mesele edilen bir şey. Evet. Evet, yani Jonathan Pay çok net bir dille kullanmış. Yani grada hoş geldiniz, Kleptokratların hepsi yani hırsız bürokratların paralarını burada e, şey yapıyorlar diyor. E, yıkıyorlar. Kara paralarını aklıyorlar. E, on, ondan sonra da işte bilgiler derlerim filan yatlarına el koymak filan. Ama problem şu da daha Rusya e, gazlarının büyük bir bölümünü ödüyorlar. Satın alıyorlar. Yani hiç öyle Putin'in savaş makinesini beslemek için para ihtiyacını Londra'dan filan sağlıyor. Yani Avrupa'yı kendi şeyinden yakalamış durumda alt tarafından cinsel organından yakalamış durumda diye de eleştiriyor dalga geçiyor ama haklı da tabii. Evet evet şey, şey not edelim ee, yani burada e, el koyma yok işte mallarını dondurma e, var yani bu bu bu'na dikkat çekiyorlar ve ayrıca işte şey e, Seyahat yasa, ülkeye girmelerine ve ülkeye de kalmalarına yönelik bir yasa, yani ufak bir ayrıntı olarak bunu söylemiş olayım. Evet, yani dünya bu, bu savaşın ortaya çıkarttıkları var, savaş sırasında alınan tedbirlere rin ortaya çıkarttıkları var. Tüm bunları izlemeye devam edeceğiz diyeyim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz tuba görüşmek üzere hoşçakalın. görüşmek üzere hoşçakalın.